Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Nevzat Sayın'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün stüdyoda bir konuğumuz var. Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Daha öncesinde telsiz ve radyo amatörleri cemiyeti derdik. Şimdi artık Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti diyoruz. Yani kısaltmasıyla tıraç. Hoş geldiniz Aziz Bey. Hoş evet, e, bugün e, programımız sırasında hukukçu arkadaşımız Erbay Yücağ'a da bağlanacağız. Bu Soma'da açılan davalarla ilgili e, bir takım e, sıkıntılar ve yanlışlar olduğunu e, öğreniyoruz... Ee, bu konuda kendisinden kısa bir bilgilendirme rica edeceğiz. Ee, hazır e, programımıza e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti diyerek başladık. Bu değişiklik ne zaman oldu Aziz Bey? Geçen yıl oldu. Demek ki baya bir zamandan beri program yapamışız. O evet. Çıkartıyorum bu şeyden. Ee, 2013 yılı Haziran ayında oldu. Evet. Bizim ilk kuruluş adımız buydu zaten. Ondan sonra bu 12 Eylül döneminde Türkiye adları hepsi iptal edildi. Çok ağır koşullara bağlandı. İşte onları zamanla yerine getirdik. Kamu yararı, dış temsil vesaire derken sonuçta biraz vakit aldı ama eski kuruluş ismimize de böylece kavuşmuş Hakkı oldu. geri aldınız Hakkı yani. geri aldık evet. Evet Türkiye olunca e, herhangi bir avantaj söz konusu mu? Veyahut da farklılık söz konusu mu? E şöyle yani biz zaten Türkiye'yi e, temsil e, piylen ediyorsunuz. Ediyorduk. Hayır, zaten Bakanlar Kurulu'ndan yani uluslararası birlik üyeliği için e, izin aldığımızda otomatikman temsil e, bir anlamda temsil yetkisini de almış oluyorduk. o Tescil daha bir yani ona uygun bir formata gelmiş oldu ismimiz. Çünkü bizim birliğin Bizi mensul olduğum, olduğumuz birliğin üyelerinin genellikle isimleri ülke adıyla başlıyor. Başlıyor. Dolayısıyla, evet. Dolayısıyla öyle bir eksiğimizi e, tamamlamış olduk. Evet. Çok güzel. Şimdi e, programımızın arasında e, anons ettiğim gibi Soma'daki e, davalarla ilgili de bir telefon bağlantısı yapacağız Erbay Yüce'ye. Ee, ama siz de Somada bazı faaliyetler yürüttünüz e, haberleşme e, konusunda evet. e, onlar hakkında da kısaca dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Hay hay tabi bizim Manisa şubemiz e, Umk ile Manisa Umk çok yoğun bir işbirliği içindedir çok aşinadır birbirlerine aşina adırlar yani gerek şey Manisa UMKE gerek bizim şube Dolayısıyla e, bu aşının aldığı verdiği bir e, hızlı reaksiyon e, diyelim. Onun, e, onun sonucunda bizim ekip e, Umke ile birlikte oraya hareket etti. E, Umke derken ulusal um medikal kurtarma, kurtarma ekibi evet. kastediyoruz. Evet, evet, onlarla birlikte. Evet. Bizim Ve sağlık çap tabii, tabii çapında artık tabii. E, oldukça etkili bir örgütlenmeye kavuştu değil mi? Evet, evet. sağlık Bakanlığı'nın evet. altında. Evet. evet. evet. Bizim de Sağlık Bakanlığı'na olan protokolümüz çerçevesinde böyle bir işbirliğimiz var. Bu her yani her yerde aynı e, derecede belki gelişkin değil, bu yerel koşullara bağlı olarak da e, değişkenlik arz ediyor ama prensipte biz umkeyle ile ülke çapında çalışıyoruz. E, fakat şey, e, bizim Manisa Şube'si bu konuda bayağı ilerlemiş durumda, aktif vaziyette. vaziyette. E, Gittiklerini bir haberleşme sorunu olduğunu keşfediyorlar. Çünkü çukur bir yer, olay yeri. Ee, etrafı madenin bulunduğu maden, bölge. Evet, madenin bulunduğu bölge. Etrafı oldukça yüksek e, bir şey tepesilsilesinde eee çevrilmiş durumda. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın e, sistemlerine erişim anlamında bir sıkıntı yaşandığını gözlemliyorlar. Bir müddet orayı e, bayağı bir gayretle e, zor bir şekilde Sağlık Bakanlığı mensupları e, iletişimi sağlıyor ama çok zor bir şekilde e, bir de tabi olay çok büyük e, dar bir alanda çok büyük bir kalabalık birikmiş vaziyette ve çok gergin bir ortam dolayısıyla aslında kurtarma e, çalışmaları için her ele ihtiyaç var. ...sağlık hizmetleri için her ele ihtiyaç var. Dolayısıyla o iş, işi bizimkiler devralıyor. Muhabere kısmını ufak bir düzenleme yaparak... ...Sağlık Bakanlığı'nın henüz çalışan eski sistemlerini kullanarak... ...analog sistemlerini kullanarak e, iletişimi sağlıyor. Ve 4-5 gün kalıyorlar. Takviye geldiğinde de bir grup bizim aralarında tabii daha fazla deneyimli olanlar var. Onlar da inip... E, şeyde ...olay yerindeki işte çalışmalara, kur, çalışmalara katılıyorlar. katılıyorlar yardımcı oluyorlar Evet Evet ee, biz de televizyonlardan gördüğümüz ve izleyebildiğimiz kadarıyla çok dikkatimizi çekmişti Biraz önce <gülüyor> belirttiğin gibi çok kalabalık ve evet. yani hem arama kurtarma çalışmalarının düzenine disipline uygun olmayan hem de herhangi bir sorun olay olduğunda müdahaleyi çok güçleştirecek bir tabloyla karşı karşıya idik ve e, birkaç gün devam etti bu. Yani dört evet. beş gün e, devam etti. E, sanıyorum e, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nden arkadaşlar da e, aynı gözlemleri orada yapmışlardır herhalde. Evet. Biz geçen, ben geçen hafta bir değerlendirme toplantısına gittim Manisa'da. E, orada Soma olayına, Soma olayına ilgili evet. evet orada gerek gerek afat gerek gerekse sağlık bakanlığı birkaç vilayetten yani oradaki çalışmaya katılan birçok vilayetten oraya ambulans sevk edildi. o e, oradan gelen yetkililer de vardı bir değerlendirme toplantısıydı bu e, bir kısmına yani bizimle ilgili kısmına katılabildim sadece çünkü vakit darlığının ancak haberleşme ile ilgili evet, evet. E, fakat yani o katıldığım kısımda da anladım ki çok önemli dersler alındı bu olayda ee, bir takım gerçekten büyük sıkıntılar olmuş tabii oradaki e, arazi yapısı ve de olay yerinin işte e, nasıl diyeyim e, oradaki koşullar zaten son derece zorlaştırıcı... bir evet. olay olay çok bozuk büyük. yollar çömel ee, evet, evet evet yani maden tipik bir maden şeyi evet. manzarası ondan sonra e, tabii çok ger ...büyük gerginlik yaratan... ...çok acı bir olay... ...onun getirdiği yani duygusal... ...tabii faktörü göz ardı etmemek lazım... ...dolayısıyla... ...çok şey farklı bir psikolojik ortamda... E, ...elden gelen her şey... ...yapılmaya çalışılmış tabi çok kolay değil... Evet. ...yani bu bizim diğer... Alış, ...yani alıştığımız derken... ...yanlış anlaşılmasın yani deneyim... Kazandığımız diğer olaylardan çok farklı bulunduğunuz, evet, katıldığınız evet, evet, evet, çok farklı bir olay. Evet, operasyon çok yürüttüğünüz evet, evet, çok olaylardan farklı bir olay. çok daha farklı. Evet. Farklı bir olay. evet. Ki yani işte körfezdeki çok dar alana e, sıkışmış. sıkışmış bir olay. Evet. Yani onun için doğru. Çok... O değerlendirme toplantısından bahsettin. Bu da aslında bizler için yeni yeni gelişen bir şey değil mi? Yani. Çünkü geçmişte bu konuda da ciddi bir sıkıntı hissediyorduk. Özellikle çeşitli afetlerden sonra değerlendirme toplantılarının yapılması, yapılan hataların gözden geçirilmesi, operasyonun değerlendirilmesi son derece etkili ve yararlı oluyor. Bu Manisa örneğinde de belirtiyorsun aynı şeyi ve birbirinden farklı konularda görevli olan ekiplerin evet. bir araya gelip... Evet bir çalışma yürütmesi, değerlendirme çalışması yürütmesi çok yararlı herhalde. E tabi sahada iş birliği yapması mukadder olan kurul, kurumların aslında bu tür sadece böyle olay sonrası değil, periyodik olarak da zaman zaman böyle canlandırmalar yapması gerekli bence. Çünkü... Ee, tatbikat dışı kast ediyoruz kat tabi evet. yani bir kurgulama, kurgulama anlamında evet. ee, masa, başı kurgusu, masa yapıp... başı kurgusu evet yani o çok önemli masa başı kur... şimdi tabi şu durum var bu bunlar aslında oynanmalı bir anlamda evet. yani oyun gibi çünkü başka türlü e, kurgunun yapılması da e, mümkün değil alışkanlık keşfedecek yani, kadar e, o yani, haline dönüştürmek e, tabii. lazım. Tabii. çünkü çünkü e, normal rutin e, göre bakışı akışı veyahut nasıl diyeyim günlük e, hayat akışında bu olayın bu tür olayların ayrıntısına girme mümkün olmuyor. Bunu ancak sohbetlerle çünkü laf lafa açıyor, fikir fikir üretiyor şeklinde bir takım canlandırmalar yapmak lazım. Şimdi bu konuda tabii ...bazı gelişmeler var... ...bu değerlendirme toplantısı... ...bunun bir e, örneği... ...fakat bu daha da yaygınlaşarak... E, ...İstanbul'da başlayan bir proje... ...özellikle bunun e, işareti oldu... E, ...Türkiye Afet Müdahale Planı... ...arkasından bunun... ...İSMEP'in İSTAMP'a dönüşümü... E, ...tatbikatlar ve bu hizmet grupları... E, ...arasındaki ilişkilerin... ...geliştirilmesi konusunda gerçekten ciddi... ...adımlar çok kararlı bir şekilde... ...çok sistematik bir şekilde atılıyor bunların gelecekte çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunlar çok önemli bir eksikti. Olaydan olaya bir araya gelinir. Ondan sonra kısa böyle bir hani toplantı veya bir değerlendirme raporu yapılırken bir toplantı yapılır. Olay kapanır giderdi. Şimdi öyle değil. Şimdi ders çıkartılarak hani geleceğe yönelik bir takım projeksiyonlar yapma konusunda çok ciddi adımlar atılıyor. Bu İstanbul yani güvenli yaşam gönüllülüğü olayı e, ...gönüllü gönüllülük katılımı anlamında bunun için çok önemli. İstanbul Valiliği İstanbul Valiliği tarafından yürütülen, evet, evet, evet, Dünya Bankası destekli olan bir proje bu. Bu e, ya yani bu birlikte çalışma kültürü konusunda e, çok ciddi adımlar atılıyor. Bu değerlendirme toplantısında bir şekilde o yönden değerlendirmek lazım. E, ben benim gördüğüm kadarıyla yani katıldığım kısmından e, tespit ettiğim kadarıyla da e, son derece açık bir şekilde bir takım konular orada ele alındı ele alınabildi evet, ele alınabildi evet. evet yani o çok hani ...adet yerinde bulsun toplantısı değil. Değil. Evet. Umke de. katılıyor buna. Umke evet. ve AFAD. AFAD katılıyor. Tıraç evet, yani, katılıyor. Evet biz katıldık. Evet. Haberleşmenin dışında... ilgili kısmında ...bağlantı olarak. AFAD tabii e, o, o kadar. Yani oraya katılan yani... Katılan, um, evet. Sağlık Bakanlığı'nın, AFAD'ın... E, ...ve bizim yani olay yerine... ...intikal eden ekipleri. E, o arada tabii şöyle bir... E, ...şey de oldu. Bir talep de oldu. Hani geleceğe yönelik... Genel anlamda afetlerle ilgili hani bir takım önerilerimiz olursa onu da e, sunalım dediler. Ben de ona istinaden yani haberleşme ekseninde bazı fikirlerimizi, bazı düşüncelerimizi paylaştım geleceğe yönelik. Evet. Bu İstanbul'daki e, gelişmeyi de kısaca aktaralım binleyicilerimize yani İSMEB'in İSMEB'deki değişikliği hı hı. o da çünkü hem mekanı itibariyle hem de yeni görev alanı itibariyle önemli bir gelişme oldu. Ama son şey nedir? Durum nedir? Çalışma aktif olarak başladı mı? Ee, Merkez açıldı mı? Şöyle ist AFAD şeyinde Zaten ekseni de gidiyor olay. AFAD'ın yeni yerleşkesi ağırlıklı olarak zaten kullanılıyor bu evet. toplantılar için. Altyapı olarak da zaten o şey evet. var. Şimdi Erbay uçak telefon Hı. hattımızda hemen kendisiyle tamam. konuşalım. Ondan sonra bu konuya hay hay. devam edeceğiz. Hay hay. Erbay Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Ee, sizi Aziz Şasa'da e, dinliyor e, şu anda stüdyomuzda. Merhaba. E, Evet bu e, SOMO'da e, hukuk e, davaları açıldı. E, hatta sendika aleyhine de bir dava açıldı. E, biz sizinle iki hafta önce yapmış olduğumuz e, telefon e, görüşmesinde bu davalara ilişkin bazı e, bilgileri almıştık. Ama son durumu bir e, yeniden sizden de, e, dinlemek istiyoruz. Çünkü davalarla ilgili çeşitli soru işaretleri de e, belirdi e, diyebiliyoruz. E, ne dersiniz? Şu anda e, açılan davalar doğru davalar mıdır? Mevcut e, durum nedir? Bir kısa bilgi rica ediyoruz sizden. Tabii bir basına yansıyan ve basının öne çıkardığı e, Balıkesirli bir aileye ilişkin e, bir avukatın e, açtığı dava vardı. Egele işletmeleri ve Soma e, Holding ve Eynel işletmesinin bağlı olduğu Soma Holding bünyesindeki şirket aleyhine açılmıştı. E, basına yansıdığı haliyle. Bu tazminat davası e, tedbir kararı istenmişti. Bir de yine sendika aleyhine sendikanın e, mal varlığına tedbir konması kararıyla basın sansas, yani sansasyonel bulduğu için haber yaptığı bunlar. Oysa bunun ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Diğer işçiniyeti davalar nedeniyle de. E, netice itibariyle e, tazminat davası açılan mahkeme bunu e, ceza davası açısından bekletici mesele yapabilir. Ceza davasını e, bekleyebilir, beklemeyebilir de. Burada esas sorun tazminat davasının bu kadar öne çıkarıldığı bir süreçte adalet mücadelesinin parayla bu kadar özdeş hale getirilme riski vardır. Eğer tazminat, e, ailelerin tazminat alacakları adalet mücadelesinin e, bütünü içinde bir yer tutar. Evet, doğrudur. Buna ilişkin Tedbir kararları aldırmak konusunda zorlanması gereken yer Cumhuriyet Savcılığı'dır. Cumhuriyet Savcılığı'nın tedbir koyma yetkisi vardır. Dolayısıyla da diğer bir husussa daha ceza davasında sanık ve şüpheli sıfatıyla kimlerin olacağı belli değilken ve esas dikkati buraya vermek gerekirken, örneğin Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Dan görevli iki müfettiş iş müfettişi hakkında bu da batına yansıdı. İdari soruşturma başlatıldı. Şimdi Enerji Bakanlığı'nın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın e, sorumluluğundan söz ettiğimiz yani bir durum da tazminat davaları da ceza davası açısından bu şüphelilik durumlarını dikkate alarak sürdürülmesi gereken süreçti ki birbirini güçlendiren ee, yani bir e, bütün sorunların yargılanması ekseninde birbirini güçlendiren e, tarafları e, olabilsin. Neticede davada kullanacak de o dosyada bulunan delil, diğer dosya içinde kullanacak. Dolayısıyla da bu hani, aceleci tutum, e, aileler dünyasında bulacağı yankıda şu basında böyle yer verdiği için nitekim öyle de yankı buldu. Vesalet ilişkisi kurmuş olan aileler hızlı dava açılmazsa hakkının kaybedileceği, hızlı dava açılmazsa sanki önden dava açan e, tazminat hakkını alacak ve bu bir iyi avukatlık pratiği. E, eğer böyle dava açılmazsa da e, o zaman hakkı zahil olacak duygusunu yaratmakta. O yüzden de e, doğru yol olduğunu düşünmüyorum. Evet aynı zamanda mahkemede şirketin avukatlarının sundukları bir dilekçe var bildiğimiz kadarıyla evet. ve bu dilekçede de ne kadar suçsuz olduklarını hatasız olduklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda açılan tazminat davasıyla ilgili olarak da bir görüş ileri sürüyorlar. Ee, rakamın yüksekliğine dair buna, buna ilişkin tanımları da oldukça çirkin gerçi. Ee, bu konudaki bilgileri e, rica edebilir miyiz senden? Ya birincisi yani şirket avukatının tabii e, hadisenin bu kadar bütün gerçekliğiyle ortada olmasına rağmen kendi müvessilini yani böyle kraldan çok kralcı demek ancak yani böyle cümlelerle ifade edilen e, bir özdeşlikle bu tür meyanlarda bulunması hani oradaki kamuoyu vicdanı bakımından da işçi ailelerinin e, kendi e, vicdanları bakımından da yaralayıcı ifadeler. Dolayısıyla da burada e, avukatın bu tutumu e, nezaket sınırlarını aşan, vekil müvekil ilişkisini aşan hani böyle bir hadisede ee, savunmanın da kendine ait bir etiği ve etik sınırları olması lazım. Ee, yani bir bununla ilgili. İkincisi, Soma Holding'in avukatının tedbir kararı ile ilgili bir anda hani tedbir koyarsanız ben ticari faaliyetime devam edemem. Tazminatları o zaman karşılayamam gibi ifadeleri bir hukuki savunma <gülüyor> olarak görülebilir. Yani mahkemeler bunu garanti altına alan e, süreçler geliştirebilirler. Yani bunu da diyelim ki gayrimenkuller ve bir birikmiş miktarlar bakımından başka tür bir gözeticilik geliştirilebilir. Üçüncü e, söylediği şey ise tazminat miktarının fazlalığı. E, burada da e, genel olarak iş davalarında e, ve tazminat davalarında hayatını kaybedenin Sınıfsal sosyal durumuna göre manevi tazminat kararlarını verme eğiliminin e, bizdeki mahkemeler ve hakimler dünyasında değişmesi lazım artık. Adi Değil Evet. Sınıfsal ve sosyal duruma göre tasnif edilmesi e, insani ve vicdani bir durum değildir. Çünkü manevi tazminat hakim takdirine göre belirlenmekte maddi tazminat hesaplanabilir bir şeydir bizim hukukumuzda. Evet bu arada dinleyicilerimize hemen kısaca bir bilgi verelim. Yani bir iş adamı nedeniyle tayin edilecek tazminat miktarıyla bir çalışan işçi için tayin edilecek tazminat miktarı arasında çok ciddi farklılıklar var şu andaki hukuk uygulamasında değil mi? Ya orada tabii şeyi açıklayalım. Yani Maddi tazminat ayrı, manevi tazminat evet. ayrı. Evet. Yani maddi tazminat e, sahip olduğu gelir, e, geride kalanların yaşı, hayatını kaybedenin yaşı bununla alakalı. Ama manevi tazminatsa oradaki hani acı, elem, keder, iş düzeyi bunlarla e, alakalı. E, dolayısıyla da özellikle manevi tazminatsa e, bizdeki e, genel Böyle bir tutum var. Bunun istisnaları var. Ee, bu tutumun artık değişmesi gerekiyor. Evet. Ee, en son soruyu da bu sendikaya açılan dava e, Aa, Evet. Ile... O da tazminat davası kategorisi içinde bir şey. Oysa burada sendikanın e, mal varlığı işçiye ait mal varlığıdır. Yani burada esas mesele o sendika yöneticilerinin Cıza davasında sanık olmasını sağlama yönlü mücadeledir önemli olan. Yani Çünkü o görev yaptıkları süreç içerisinde bilgili işletmede işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin yerine getirilip getirilmemesi konusunda işçinin örgütlü temsilcisi olarak gerekli uzmanları istihdam ederek oradaki mevcut işletme sözleşmesindeki ve diğer yasal mevzuatla kuralların yerine getirilip getirilmediği konusunda işçinin işten atılma korkusu ile yapamadığı, gösteremediği tutumu örgütlü bir e, topluluğun temsilcisi olarak sendika göstermesi gerekiyordu. Soma faciasında sendika bunu göstermemişti. Dolayısıyla da burada sendikaya dönük sizin geçen programınızda da bunu paylaşmıştım ben. Yani sendika evet. de, e, yapılması gereken şey onun ee, bu tür bir görevi kötüye kullanma e, suçu nedeniyle yargılanmasını sağlamaktır. Ama basına konu olan şey ise e, bir tazminat davası içerisinde e, mal varlığına e, tedbir e, konması muayetindedir. Evet e, gördüğümüz kadarıyla Soma çok ciddi bir avukat e, akınına uğramış durumda ailelere kısaca önerebileceğimiz bir iki başlık ne olabilir acaba Erbay? Ya birincisi burada isterse 10 e, bin avukat dosyayı takip etsin. Yani burada esas e, yani sonuçta bu bir profesyonel pratiktir. Av, vekil yoluyla takip etmek. Burada esas gerekli olan e, ailelerin ee, ortaklaşarak, birbirini bularak, birbiriyle tanışarak bu acı kardeşliğinin yan yana getirdiği işte her ayın ilk pazar günü nöbet tutan İstanbul'daki adalet arayan işçi aileleri gibi bir kendi davalarının sahibi olmasıdır. Yani dava süreçleri konusunda e, A avukatının, B avukatının, C avukatının farklılığının ötesinde e, tazminat hakları da dahil ceza davasında bütün sorunların yargılanması da dahil bu konuda kendilerinin müstakil yani vekillerden avukatlardan müstakil bir duyarlılığa ve müstakil bir tutuma sahip olması önemlidir birincisi ikincisi de acele açılan tazminat davası e, daha başarılıdır sonucu çıkmaz bundan ceza soruşturmasını ısrarla takip etmeyi sürdürmek lazım. Şu an basına sızan şeyler tanık ifadeleri, şüpheli ifadeleri ve savcının ön bilirkişi raporu. Daha orada gerçek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gibi Soma davasının bir e, bütün kimin sorumluluğu, neden e, ve nereden doğuyor e, tartışması yönünde de e, yeterli düzeyde e, bir açıklayıcılığın olmadığını görmek ve senin o kısmını sahiplenmek lazım. Ee, benim hani iki başlıkta önerebileceğim şey bu. Bu, evet. Dava açma konusunda bir süre söz konusu mudur? Yok, yani tazminat davası öyle bir e, süreye tabi değil. Çünkü ceza davası e, söz konusu. Yani ceza davası daha hazırlık soruşturması aşamasında. Yani orada tek kritik şey, yani Soma Holding'in kendi mallarını kaçırmak konusunda ve idili mallarını kaçırmak konusundaki şeyde bunu da Cumhuriyet Savcılığı eliyle tedbir e koymak mümkün. Paranızı e evet mümkün. Evet. Erbay Yücak çok teşekkür ederiz verdiğim Rica bilgiler ederim. için. İyi günler kolay gelsin. İyi günler. Hoşça iyi kal. Günler. Evet, sağ ol. Sağ olun. Evet efendim Somo'daki davalara ilişkin e, son durumu Erbay Gücak arkadaşımızdan aldık. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim ondan sonra programımıza devam edeceğiz. I left in June, the moon was dead Still spinning above my head I thought it might just keep on turning even as hell. Fuck. as far as If you knew what I was thinking You'd get me drunk and keep on drinking Just so you could see see me Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Aziz Şasa, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı. Evet Aziz Bey, İstanbul'daki durumdan bahsediyorduk. AFAD'ın yeni merkezinden bahsediyorduk. Evet. AFAD'ın merkeziyle şey arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezi arasında... Çok kısa bir aralık e, var. Kısa, evet. Bir evet. yol bağlantısında sıkıntı var. Biraz dolanma başladı ama şu, o da şu anda bildiğim kadarıyla hallediliyor. Hallediliyor. Evet evet. evet. Hallediliyor. E, i̇ki M merkezin birbirinden farklı e, fonksiyonları olacak evet. herhalde evet. değil mi? Şimdi o nasıl planlanıyor? Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu, bu, afet müdahale planında farklı şeyleri var rolleri var yani bir takım e, hizmet gruplarında e, belirleyici veya ko ana koordinatör diyelim veya e, diğer e, tanımıyla ana çözüm ortağı konumunda bazılarında ise katılımcı konumunda. Evet. Şimdi tabii ana çözüm ortağı olduğu e, konularda o hizmet gruplarında tabii çok ciddi bir koordinasyon yükü var aslında o, o mekanda e, o şeyi görecektir. Çok ciddi bir yani düşünürseniz aslında bütün e, alt birimleri de Büyükşehir Belediyesi e, çok ciddi bir şey. Tabii deva, bir güç. De, evet. E, onun, devasa evet. onun yani bir o, de, de, devasa bir teşkilat. Şimdi onun tabii o işte de hele yerine, son e, büyük şehir Hı. Belediye kanununda yapılan değişikliklerle evet. birlikte değil mi? Daha da arttı. Daha da arttı. Şimdi tabii o, onun e, koordinasyonu için tabii o öyle bir mekanın varlığı e, çok uygun ve doğru. Afad'ın e, fonksiyonu ise veya rolü ise aslında hepsi daha sonra ana çözüm ortağı e, ya yani esas çözüm ortaklarından veya bakanlıkların da hatta üstünde bir konumda şey Afad. Bu arada tabii il müdürlükleri biliyorsunuz artık eskisinden farklı olarak son yapılan bir değişiklikle direkt başkanlığa bağlandı ya yani taşra teşkilatı evet. konumuna dönmüş durumda evet. bunun muhakkak bir takım şeyleri olacak yansımaları faydalı yansımaları da olacak dolayısıyla yani o iki iki mekanın mevcudiyeti aslında son derece mantıklı doğrusu da bu yani bir taraf bir tarafta tüm hizmet grupları afatta e, koordine olurken e, büyük de büyük ya birincil sorumlu olduğu ya da e, tabi esas sorumlu olduğu e, hizmet grupları da koordine edilecek. bu mantıklı ve normal. Evet. Ya yani ikisi bir ikisi birbirinin yerini tutar aynı zamanda bir yedekleme gibi de oluyor çünkü benzeri alt yapılar var icabında icabında tabi e, Afad'ın Yedeği gibi de telakki edilebilir. Onu da düşünmek lazım. Evet. E, çok yakın bir tarihte e, herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda Tırac'ın hemen bağlantı kuracağı merkez Afat. AFAD. Evet. değil Anladım, mi? Tabii. Yani evet. esas e, sizin, tabii, tabii, tabii. E, şu andaki protokolünüz de evet, evet. e, Afat'la İstanbul evet. Belediyesi ile protokol... Hayır yok ama bir çalışma ilişkisi var. Yani sahadan evet. gelen bir çalışma ilişkisi var. Orada bir şeyimiz de var, bir irtibat odamız da var. Ondan sonra bir takım hazırlıklar var, altyapı hazırlıkları var. var. Evet, yani. haberleşmede çok tartışmalı dönemler geçirdik. işte CSM haberleşmesi ağırlıklı bir takım yatırımlar yapıldı veya umutlar vardı. E, telsiz haberleşmesi evvelden biri üstünde sizin çok durduğunuz evet. ve o anlamda da e, Kuzey Anadolu fay hattı boyunca e, bütün şeyi e, Türkiye'yi e, haberleşme açısından belli bir noktaya getirmeyi evet. anlıyordunuz. Evet. E, ne durumda bu proje? Şimdi aslında Amasya bölgesini kattık. Sivas bölgesini kattık. Aslında Erzincan zaten şey vardı. Evet. Büyük ölçüde tamamlandı. Evet. evet. Şimdi e, şeye dönersek. Şimdi e, 17 Ağustos öncesinde bu konuya biliyorsunuz çok e, önem verilmezdi veya işte evet. olaydan olaya bir hatırlanır geçerdi giderdi. Fakat 17 Ağustos'tan sonra haberleşme konusunda da bir benim hatta panik olarak bir böyle bir hiperaktif bir dönem açladı. Önce uydu, uydu telefonlar evet, evet uydu telefonları vesaire. Arkasından telsizlere bir takım yatırımlar yapıldı. Şimdi tabi burada göz ardı edilen e, daha o şöyle bir refleksti. Şeyi alırız e, teknolojiyi kullanırız konu hallolur. Hayır öyle değil. Yani öyle olmadığının anlaşılması biraz vakit aldı. Eee bu nitelikli insan kaynağı olmadan artı e, bütün olasılıklar hesaplanmadan yapılacak her türlü planlama e, başarısız olmaya mahkumdur ve de e, yapılan bir sürü yatırımda israfa dönüşebilir. Evet. Şimdi bunlar kısmen oldu fakat geldiğimiz noktada e, geldiğimiz noktada bu konuda bir ciddi bilinçlenme olduğunu ben görüyorum e, o çok açık. Şimdi gönüllülüğün genel anlamda daha bu kadar ön plana çıkmaya başlaması veya olması gereken yere geliyor olması... ...bu arada bizim çalışma konumuzda da e, bunun üzerinde yoğun şekilde duruluyor, duruluyor olması... ...ve de bizim beraber çalıştığımız hizmet grubunda beraber çalıştığımız kurumlarda da bir e, bilinçlenme düzeyi konusunda... Netlik, evet. kazanma. Netlik kazanması iyi alamet. Bunlar, şu, şey, bunlar e, yani gelecekte bir takım ilerlemelerin olacağını e, gösteriyor. Bu arada bizim tabii başka bir takım bir yandan bu ülke afet müdahale planı çalışması bunun İstanbul olarak uygulaması devam ederken biz Çanakkale'de bir pilot proje yaptık. E, Üniversite özel sektörü o vurguyu özellikle yapıyorum. Özel sektörü e, kamu sektörünü ve dolayısıyla biz gönüllü sektörü bir araya getirdik. Şimdi, ha, evet. O üniversite orada Çanakkale'de 18 Mart Üniversitesi'nde afet nasıl, acil durum e, acil yardım ve afet e, yönetimi bölümü diye bir şey, e, bölüm var. Dört yıllık. Bu Türkiye'de İlk kurulan bir benzeri şimdi Bayburt'ta var. Dört yıllık derken dört yıl önce... Gümüşhane'de kuruldu. pardon. Gümüşhane'de var bir şeyi. Dört yıl önce kuruldu anlamda mı Hayır Yoksa... dört yıllık ilk eğitimde şeylerini de verdi. İlk te, e, mezunlarını da evet. sanırım geçen seneydi verdi. Ee, lisans öğrenimi. Yani. Tabii lisans evet. öğrenimi. Doğru. Lisans değil. Hayır lisans evet, öğrenimi. Lisans öğrenimi. Ee, öğrenciler pratikte yani çok pratik ağırlıklı. Mesela 112'de ve itfaiye de nöbet tutarak olayın pratiğine şey yapıyorlar, dahil, dahil oluyorlar. Çok iyi bir kadro var orada öğretim görevlisi kadrosu. Bu arada tabii bizimle de bir, tabii Çanakkale bizim çalışmamız dolayısıyla bir ilişki doğdu ve biz orada bir seçme ders, seçmeli ders programını üniversiteyle birlikte oluşturduk. İlk mezunlarını da verdi. Haberleşme ve amatör telsizlik konusunda ee, ilk geçtiğimiz Mayıs ayındaki sınavda ilk öğrenciler o gruptan ilk öğrenciler şeyi aldı. Ee, belgelerini, belgelerini aldılar. Bu evet. bir sevimsizlik yaşandı. Yalnız yabancı uyruklu öğrenciler vardı. Burada öğrenim görmelerine rağmen e, çok bence son derece yanlış bir hukuki mülaza ile o gençlerin e, sınava katılması Engellendi. Engellendi. şey Yasak. tarafından kıyı emniyeti tarafından bununla ilgili biz bir yazı da yazdık bakanlığa bu tabi hoş olmadı evet. bizi üzdü ee, bu arada tabi üniversitede sadece o bölümle değil bilgisayar mühendisliği bölümünde de baya bir yoğun e, faaliyetimiz oldu oradan da gençler baya miktarda bir genç. yani toplam şu ana kadar 140 öğrenciyi biz Belgeyi kavuşturduk. Belgeyi kavuşturduk. Çok evet. güzel. Evet. Belge derken tabii tesis kullanma belgesi, tabii, e, ruhsatı. Tabii, tabii. Değil mi? Evet. evet. evet. Ondan sonra e, şimdi tabii bir takım projeler geliştirecek. O öğrenciler özellikle bilgisayar bölümündeki öğrenciler ne birlikte projeler yapılacak yani şey o. Dolayısıyla onların da bir takım haberleşme projelerinde katılımı sağlanmış olacak. Yazılımsal haberleşme yöntemleri tabii giderek ön plana çıktığı için bu hoş bir tabii. durum. Tabii. Bununla birlikte tabii orada biz birçok hizmet grubunu e, Nada e, hizmet grubunu da işin içine aldık. Kızılay yoğun bir şekilde var programda. E, bayağı miktarda Kızılay mensubu orada belge aldı ve ilçelere de bu yayılarak. Şimdi yerel yönetimlerle çok enteresan bir çalışma var. E, en kritik konumdaki Çan, Biga ve Küçükkuyu gibi... E, beldelerin e, ilçelerinde daha doğrusu belediye başkanlıklarına temaslarımız var. Çan'da şey başladı. Bize bir mekan tahsil edildi. Orada bizim bir grup üyemiz var. Onlar hatta ben bu son turumda gittim. Keşif yaptım. Ne yapacağımız nasıl donatacağımız konusunda. Bir de e, bizim mevcut altyapılara nasıl erişecekleri konusunda bir şey yaptık. Bir e, de, bir Nasıl diyeyim? Bir analiz yaptık, evet. E, aynısını diğer ilçelerde de yapmayı planlıyoruz. Bu arada çok önemli bir altyapıyı orada kurduk, Kaz Dağı'nda. Aşağı yukarı şöyle diyeyim, İstanbul'la İzmir'i birbirine bağlayan telsizle. E, başka bir şeye gerek kalmaksın. İstanbul'un her yerinden ama Arabi çok yerinden... Arabi'nin bir ye... Bir tek röleyle ko kocaman bir bölgeyi... İstanbul'dan evet, İzmir'e kadar... Evet evet, evet, evet, orada kurduğumuz yer e, bir savunma tesisi. Ondan sonra onun şeyin e, onun kurulumu esnasında bir takım enteresan şeyler yaşadık deneyimler yaşadık ama sonunda çalıştı ve de e, iyi oldu çok iyi oldu gelirken de onu test etme imkanı sahip oldum gerçekten beklediğimiz kadar e, ne? ve sahiplenildi Yani bunu şeyde e, oradaki yani bizim ev sahibimiz kurumda sahiplendi afat da sahiplendi Oradaki insanlar da gönüllerde sahiplendi. Bu tabii çok hoş bir durum. Bu arada Edremit'te bir yapılanmaya gidiyoruz. Ee, son e, yaptığım bir uzun turnede bu Soma toplantısı sonrasında ben Marmaris'e geçtim. Muğla ve e, Muğla ve Marmaris'te bir yapılanma. Muğla'da başlıyoruz. Marmaris'te biraz daha gayret etmemiz gerekecek. Fethiye ve e, Bodrum'da bu şeyde bu kapsamda yani hedef olarak seçildi yapılanma için e, hedef seçildi e, orada da turizm sektörüne bir işbirliği yapmamız gerekiyor şimdi tabi bir takım önümüzde dersler var enteresan örnekler var 2004'te e, uzak doğudaki tsunami 2011'de ki Japonya'daki tsunami gibi daha evvelki programda kısaca bahsetmiştim. özellikle 2011'deki o silsileyle ilgili Bizim bayağı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nde ve oradaki Japon ağırlıklı bir kadroyla bayağı yoğun bir fikir alışverişimiz oldu. Şimdi bu derslerden bir takım çıkarımlar yapmak lazım. Bunlardan bir tanesi turistik bölgelerin çok riskli olduğu, orada yaşanabilecek ilave risklerin ne olduğu yönde bir bilincin oluşması lazım. Bu bilinç bizde mevcut. Şimdi o bilinci biz... ...taşımaya çalışıyoruz, aktarmaya, aktarmaya evet. çalışıyoruz. Ee, orada özel sektörle tabii bayağı bir şeyler yapılması gerekiyor... ...ama Çanakkale'de yaptığımız, özel sektörle yaptığımız çalışma... ...üretici, üretim sektörüyle doğrudan doğraya bağlantılı... ...iş güvenliğinde, tabii biz orada biz biraz onu erken fark ettik... ...başkalarına göre belki... Ee, ...iş güvenliğinle iş sürdürülebilirliği arasında çok önemli bir ilişki var... Bağlantı var. Bağlantı tabii. var. Şu anda Türkiye'de iş güvenliği konusunda çok e, ciddi şekilde durulmaya başlandı. Ama olayın sonraki boyutu konusunda henüz ben bir bilinçlenme görmüyorum. Oysa ISO 22301 diye bir standart var. ISO 22301'e bakıldığı zaman ki temeli onun iş güvenliği. Çünkü zaten iş güvenliğini sağlayamazsınız. iş süzüle de sağlayamazsınız. O ana temeli. Evet. Fakat ona ilaveten. İstüde birliğinde tabii ki başka bir takım şeyler var ve o standart 22301 incelendiğinde orada çok enteresan atıflar var. Yani bunlardan bir tanesi e, çok açık şekilde e, olan telekomünikasyon şebekelerinin e, kesintiye uğraması halinde ki alternatifler. Şimdi o 22301 sertifikasını almak isteyenlerden böyle bir şeyin böyle bir altyapının varlığı koşuluyor. koşul tabii. tabii tabii. O şart. Şimdi ne olması? Yani bunun Bu ne olacağı, var tabi yani. tabi. Evet. Bunun ne olacağı konusunda bir şey yok, bir dayatma yok ama evet. böyle bir şey olması gerektiği. Bu arada uyarıyla, uyarı sistemlerinin, erken uyarı sistemlerinde de bağlantılı konusunda şey var. Ve de çok açık bir şekilde işbirliği ve şey protokolleri. Birlikte çalışma protokolleri. protokolleri. Evet. Şimdi bunların hepsini... ...bir araya koyduğumuz zaman... ...yani uyarı konusunda bizim zaten... ...şu anda yürüyen bir şeyimiz var. Bir altyapımız var. Kandilli ile... ...beraber şey evet, yaptığımız, evet. yürüttüğümüz. Daha henüz onun hani... E, tsunami uyarısı... ...şeyi faslı başlamadı. Çünkü daha... ...o hazır değil. Yani onun temelini teşkil eden... ...yani veriyi bize aktaracak olan... ...şey hazır değil. Yatırımları devam ediyor. şey Proje yatırımları... ...kandilli sürdürüyor. Bu arada... Bizim bu meteorolojiyle ilgili bir şeyimiz var. Bir hedefimiz var. O da meteorolojik erken uyarıların bizim sistem Hı. üzerinden aktarılması. Çünkü meteorolojinin öyle bir erken uyarıya yönelik şu anda ciddi bir yatırımı var. Ee, ne yatırımıdır bu? E bir rad, yani radar yatırımları radar var. Radar yatırımı. Evet. Ee, o radar yatırımları tamamlandığı zaman ve onların... ...anladığım kadarıyla tam tabii ayrıntısını bilmiyorum... Bu ...ayrıntıyı daha öğrenemedik ama... ...birbirlerinin olan iletişimleri... E, ...yani ton, komple yeni bir sistem... ...benim anladığım kadarıyla... ...erken uyarı anlamında yeni bir sistem... ...yapılandırılıyor. Bu sistem yapılandırıldığında... ...oradan çıkacak uyarıların bizim... A üzerinden verilme... ...ihtimali çok kuvvetli. Bütün bunlar tabii... ...o ISO 22301'e baktığımız zaman... Oradaki e, öngörülerle birebir tutuyor. Evet, bu Şimdi, Çanakkale'de reel sektörle bu anlamda hiçbir şey. E, yani şöyle diyeyim, bense bir, bir bir kurum bunu çok iyi farkında, e, ikisi de farkında. Bir tanesi bir şey daha Kert'e daha ileri gitti. O lisans alan e, mensuplarının hepsini donattı cihazla. Bizimle ilişkilerin, ilişkilendirdi vesaire. Diğeri, diğerinde daha büyük bir miktarda insan yetiştirdik. Daha henüz o ikinci aşamaya geçemedik ama geçeceğimizi umuyorum. Bu arada tabii şunu yapmaya çalışıyoruz biz orada. Biraz daha katılımcı sayısını arttırmaya hedefliyoruz. Çünkü o e, henüz tam istediğimiz anlamda bir şeye ulaşamadık. Halbuki orası aslında Çanakkale çok ciddi bir problemli bir tabii, yer. Tabii. Yani Kuzey Anadolu Fayı hattıdan Marmara hattı, Gelibolu hattı, Akdeniz şey evet, Yenice hattı, Yenice hattı, Ege hattıdan evet. hattı, su Midilli çukuru dediğimiz olay bunlar çok ciddi şeyler. Hazırlık çalışmalarını tutan... riskler. Evet. Bu belge alanların hepsi aynı zamanda ee, i̇ş güvenliği oradaki iş güvenliği şeydir. Cemiyetin de e, tabii, üyesi tabii, haline tabii, geliyorlar, geliyorlar değil mi? Geliyorlar, evet. O zaman sayıda da ciddi bir artış e, yani oldu bu, anlaşıldığı Bu, bu yani. şöyle düşünmek lazım bunu. Yani biz niye bu konuda biraz böyle hani e, öneride bulunuyoruz? Çok basit çünkü bizim olay pratikle öğreniliyor. Biraz usta tabii. çırak ilişkisiyle. Evet. E, artı aşinalık olay yani ne yapılması olay patlak verdiği zaman ne yapılması gerektiği veya neler yaşanacağı konusunda e, bizim çok ciddi bir şeyimiz var. Birikimimiz var. Bir öngörü birikimimiz bir bilgi birikimimiz, deneyim birikimimiz var. Bunları, bunları hani e, sadece bir belge alıp arada sırada <gülüyor> buluşmakta bunları aktarmak mümkün. Değil. Yani bunu bir kerte daha ileri atlatıp daha yoğun bir şey haline getirmemiz lazım. Belki oradaki insanların hepsinde bu olmayacak ama bir bölümün en azından bu kararlılığı ve bu niyeti göstermesi lazım ki yarın bir gün bir şey olduğu zaman onlar da ne yapacaklarını bilsinler. Çünkü o kadar çok farklı durumlarla karşılaşılabiliyor ki oradaki eldeki imkanların en iyi şekilde nasıl kullanılacağını karşılıklı tartışarak yani yine oyun oynayarak şey yapmak, oluşturmak veya bunları bir, bunun bilincini oluşturmak ancak öyle bir mümkün. Tabii bunun da bir sürdürülebilirliği var. Tabii, e, yani. tabii. Ayrıca da yani bizim insan kaynağına ihtiyacımız var. Sonuçta biz bir organizasyonuz. Biz bir e, zaman zaman yani Türkiye'de şöyle bir şey var. bir e, Yanlış yapılıyor. Bir şeyi bir yere havale ederiz. Bir kuruma o her şeyi halleder. halleder. Bu öyle değil. Anlatabiliyorum. Yani bir kere bu huydan vazgeçmek lazım. Zaten bu ee, gönüllü yaşam, gönüllü, e, güvenli yaşam, gönüllü olayı da aslında bu fikrin, bu fikirden artık vazgeçildiğini, bunun yanlış olduğunun vazgeçildiğini ve çözüm, yani çözümü üretmenin yolunun katılımdan geçtiği, yani hizmeti hizmeti almak için çözümün bir e, parçası olmak zorunluğu yönünde bir bilinç oluştu demektir. Bu iyi alamet. Bu olmadan zaten bir yere varamayız. Bir yere bir şeyi havale edip başkasından bekleyerek olaylarda hiçbir noktaya varamayız. Varmak mümkün evet, değil. Evet. Bugün itibariyle e, özellikle telsiz haberleşmesi e, olanağı e, herhangi bir acil durumda bir afet durumunda hangi kurumlarla mümkün? ilk akla gelenler işte söylediğiniz Kızılay, UMKE, AFAD e, bunun dışında herhalde silahlı kuvvetlerle e, bağlantı tabii, mümkün. Tabi onlar hepsi onların planla... da ciddi bir e, var altyapı yatırımı var. gerçekleşti diye bir söz Tabi imkân ve kabiliyetlerin daha şu şöyle e, on, yani amacı o sistemlerin amacıyla... E, bir noktada bir sistemin tasarımını amaç biliyorsunuz tabii, belirler. Şimdi orada oradaki amaçlar çok farklı olduğu için. E, o amaçla aslında doğrudan doğruya ilişkisi olmayan bir afet durumunda veya oradaki farklı bir hiyerarşi yapısına yönelik örgütlenmiş bir veya tasarlanmış bir altyapıyla çok farklı bir hiyerarşi hatta hiyerarşinin olmadığı bir anlamda belki kısa bir süre için olmayacağı bir yapıyla bunu ilişkilendirmenin bazı şeyleri var. Sıkıntılar olabilir. Orada, orada işte bizimle Silahlı Kuvvetler mensuplarının bizimle ilişkili olması halinde olay çok kolay çözülüyor. Bunu çözülüyor. daha önce evet tabii. Evet. Yani, o da bir kaynak yani çünkü öyle enteresan şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ki oradaki mevcut belki birçok kaynak o sorunu çözemiyor. Ama oradaki başka bir kaynak o soruna çözüm olabiliyor. Dolayısıyla olabildiğince e, ayrıntılı kurgulayıp her kaynağın kullanılması lazım silahlı kuvvetlerin. Ee, imkanların da o şekilde evet. değerlendiriyorum. Yani elde e, herhangi bir telsiz olması e, her durumda işe yarayacağının e, göstergesi e, değil. Değil ama nasıl kullanacağınızı bilir, bilirseniz çok da işe yarayabilir. Biz onu öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Bir de kısaca e, son e, geziden de bahsedelim. Biraz bilgi verdiniz ama e, Marmaris e, gezisi e, sonuç olarak oralarda var olan Teşkilatlar var mı? Söz konusu mu? Ee, var. Onları... E, şimdi tabii Muğla'nın enteresan bir yapısı var. Muğla merkez e, daha böyle biraz içine kapalı. Belki ekonomik faaliyetin çok ön planda olmadığı... E, ...ilçelere biraz uzak konumda olan bir yer. Doğru. E, orada orada e, esas ekonomik faaliyet ve de aslında şey anlamında... Yani e, deprem anlamdaki risklerin yoğun olduğu bölgeler turistlerin yaşadığı yani işte şahit. Marmaris sahil kesimi. Evet. Şimdi orada orada o da, ya, şeyin nüfus ayrışması diyelim veya ağırlıkların farklı yerde olmasının getirdiği bir takım zorluklar vardı. Şimdi onları aşacağımızı umuyoruz. Bir kere Muğla Merkez'de çünkü sonuçta olayın koordine edileceği yer Muğla Merkez. Oradan başlayarak işte bir takım e, akutla olan bağlantılarımız... ...sayesinde Fethiye ile diğer taraftaki Akut ve şeyde Akut'la Bodrum ve Fethiye'de muhtemelen çalışacağız. İsim zikretmemde sakınca yok. Çok e, uzun süredir dostluk tabii, ilişkisi iş birliği yaptığımız bir gönüllü e, kuruluş. Yani şartlar yerine gelirse şartlar müsait olursa o böyle bir iş birliği olacak. afakla başka konularda orada e, çalışmamız olacak. Tabii ki turizm sektörüne olacak şey o. Oradaki partnerlerimiz büyük ihtimalle öyle olacak. Buna yönelik olarak bir takım şeyler yapıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Aradan e, bir yılı aşkın bir süre geçti. 2013'ün e, Şubat'ında bir e, program yapmışız. O günden bugüne de toparlamış olduk. Çok çok teşekkürler. Sağ için, olun. Aziz böyle Şosan. küçük ayrıntılar haline ilerliyoruz evet. ama böyle ilerleyeceğiz. Evet. Çok Peki. güzel. Çok güzel. Ee, size kolay gelsin. Sağ olun. Evet, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında iki konumuz vardı. Erbay Uça telefonla bağlandık ve Somada açılmış olan, açılmakta olan davalarla ilgili bilgileri aldık. Yapılan yanlışlıklar konusunda da uyarıcı notları oldu. Erbay Uça'nın stüdyomuzda ise Aziz Şasa vardı. Türkiye Radyo Amatörleri Kimiyeti Başkanı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydın Nuray Aydınoğlu